Aşer Hanım Selam, hoş geldiniz. merhaba teşekkür ederim. Hocama bir sorun vardı. Buyurun. Şimdi ben şıraklı namazı kılmak istiyorum, kılıyordum ama şimdi bir ne, kanalda ne? duydum ee, saat yani 45 dakika geçtikten sonra kıl, kılınabilir. Bistak namaz. Fakat e, şeyde dost TV'de bir dua yapılıyor 4'de şey pardon 7'ye 10 kala. O doğadan sonra ben kılabilir miyim acaba şirağın namazını yoksa hı hı. kuşluk namazının saatinden mi kılmam lazım? Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. İşrak namazı hocam. İşrak artıyor? namazı demek yani işrak aydınla yani işrak aydınlanma demek. Yani günekten geliyor değil mi? Tabii yani doğu ufkunda güneş hı hı. doğdu. Güneş doğduktan sonra bir 45 dakika kerahat vakti. Hiçbir namaz kılınmaz. O kere at vakti çıkınca artık işrak namazı, diğer adıyla kuşluk namazı kılabilir. Şimdi Dost Televizyon'daki o doğadan sonra, 7'den sonra yapılıyor. Sanıyorum Ankara'da güneş 7 civarında yani doğuyor. Kaç oluyor? Kaç oluyor? 6.45 civarında galiba. İşte yani 7'ye yakın doğuyor. Demek ki o zaman 7.45'te filan kılacak. Yani şeye bakacak, takvime. Şu an tam ee, bilmiyoruz o dua bizim televizyonda kaçta giriyor. Ben ama. tam bilmiyoruz 6.45'te ee, şey... mi giriyor? Hmm. Yani tam namazın vakti çıktığında biliyormuş herhalde. İşte değil o mi? zaman 6.45'te giriyorsa, e, yani demek ki ne yapacak? E, biz e, 20 geçe sabah namazına duruyoruz. Yarım saat önce namazda duruluyor. Demek ki... 6.40 şey 6.50'de güneş doğuyor yaklaşık. 20-30 evet 6.50'de. Demek ki 7.30'da. 7.30'dan evet. sonra kılacak. Yani o duayı baz almayınız lütfen. O duayı baz almasınlar evet. Evet.